Gladyatör kararını Arena'da verir. Seneca 2000 yıllık bilgelik rehberi Adadım kendimi özgür çalışmalara. Sefalet beni zorlasa da, yeteneğimi ödüllü kazançlara yönlendirse de çevirdim yüzümü kazançsız olana. Atfettim kendimi şiire ve felsefenin faydalı çalışmalarına. Erdem'in her kalpte yer edinebileceğini gösterdim. Talihime göre değil zihnime göre ayarladım kendimi. Doğuştan gelen sınırları açtım. En iyilerle en tepede durdum. Sağlam bir vicdanla söylenmeyecek hiçbir kelime çıkmadı ağzımdan. Arkadaşlarım için endişe duyarken onlar için yeterince iyi bir arkadaş olabildim mi sorusu dışında kendim için hiç endişeye kapılmadım. Dökmedim gözyaşları, diz çökmedim kimsenin eline yapışıp. Aceleyle dalmadım hiçbir aşırı eyleme. Dolayısıyla gücün çılgınlığından da kaçamadım. Gaius'un huzurunda alıştım işkence ve ateşe. Biliyordum ki onun varlığı altındayken insan öldürülmeyi bir merhamet gibi görebiliyordu. Yine de çekmedim kılıcımı ya da ağzımı açıp dalmadım derin denizlere. Sadakat uğruna yapabileceğim tek şey ölmekmiş gibi görünmesin diye. Öğüt Doğduğunda sana şu öğüdü vermeye geldiğimi hayal et. Birazdan hem tanrıların hem de insanların beraberce yaşadığı kente geri dönülemez ve ebedi yasalarla sınırlandırılmış tüm evreni içine alan, sayısız yıldızın parladığı ve güneşin her bir zerresiyle her yeri aydınlattığı kente giriş yapacaksın. Orada güneş seyriyle gecenin ve gündüzün sınırlarını çizer. Yazı ve kışı birbirinden ayırır. Gecesinde onun yerini alan Yumuşak ve tatlı ışığını kardeşi güneşten ödünç alan, bazen görünmez olan, bazen de tüm parlaklığıyla asılı duran, büyüyen, küçülen ama her defasında bir önceki halinden bambaşka görünen ayı göreceksin. Kentin gecesinde diğerlerine zıt yönde hareket eden beş gezegenin, gökyüzünün doğal hareketinin tersi yönünde ilerlediğini göreceksin. Onların en ufak bir hareketi ulusların talihini değiştirir. Uğurlu ya da uğursuz konumlarına göre imparatorları yüceltir ya da yıkar. Toplanan bulutları, yağan yağmurları, düşen şimşekleri, göklerin çarpışmasını hayranlıkla izleyeceksin. Gökyüzünün harikalarına doyup bakışlarını yeryüzüne çevirdiğinde hayranlık uyandıracak başka şeylerle karşılaşacaksın. Bir tarafta sınırsız açık ovaları, diğer tarafta karla kaplı dağların yükselen zirvelerini gürül gürül akan ırmakları, Aynı kaynaktan bazıları doğuya, bazıları batıya yönelen kollarını, dağların en yücesinde salınan ağaçları, her türden hayvanın yaşadığı ve kuşların şaşırtıcı harmonisiyle şenlendirdiği muazzam büyüklükteki ormanları, kurulmuş şehirleri, kimleri tecrit edilmiş, kimleri de korkuyla dağların ve derelerin sınırlarına hapsolmuş ulusları, ekilen ikinleri, kendi kendine meyve veren ağaçları, çayırların arasından kıvrılarak akan dereleri, Güzel manzaralı koyları, liman şeklinde içe bükülen sahilleri, denizin tek düzeliğini bozan ve gelişi güzel serpiştirilmiş adaları göreceksin. Rüzgar esmediğinde bile her zaman dalgalanan denizde yüzen, bazıları büyüklüğüne rağmen karya sürüklenen, bazıları da en iyi kürekçilerin bile çabasını boşa çıkaracak kadar çevik hayvanları göreceksin. Onlar yakınlarından geçen gemilere püskürttükleri sularla epey tehlike yaratırlar. Bilinmeyen toprakların peşine düşmüş gemiler göreceksin. İnsanın yürekliliğinin denenmedik şey bırakmadığını göreceksin. Bunların hem tanığı olacaksın, hem de görkemli denemelerin birer ortağı. Sanatlar öğrenecek, öğreteceksin. Bunlar bazen yaşamın gerekliliği olacak, bazen onu süsleyecek, bazen de yönetecek. Ama aynı zamanda hem aklına hem de bedenine yönelen ölümcül belalar bulacaksın. Savaşlar, soygunlar, acılar, yıkımlar, doğal felaketler, hastalıklar, zamansız yaslar, celladımızdan gelen işkence mi kurtuluş mu olacağını asla bilmeyeceğimiz ölüm. Şimdi kendini dikkatlice tart ve düşün. Neyi seçeceksin? Eğer yaşamın sana sunduğu kutsamaların tadını çıkarmak istiyorsan işte bu ateşten geçeceksin. Yaşamayı seçtiğini mi söylüyorsun? Tabii ki bunu diyeceksin. Başka türlüsü mümkün olabilir mi? Yoksa sana ufacık da olsa acı çektirecek hayatı yaşamayı mı reddediyorsun? O zaman karar kıldığın yasaya göre yaşa. Yenilmez olan hiç darbe almayan değil, darbeden yaralanmayandır. Kimdir bilge kişi? Nerede gizlidir bilgelik? Ellerinizi gökyüzüne açarak dua ettiğiniz Tanrı'da mı? O mu verecektir size bilgeliğin sırrını? Oysa el açtığınız Tanrı içinizde oturur. İçinizdeki kutsal ruh her şeyi görür ve bilir. Eğer insanda övülmeye layık olan bir şey varsa işte bu, o kutsal ruhtur. Ruhun yanına bir de arkadaş lazımdır. Ne mi o? Akıl. Kutsal ruh ve yetkin akıl. İşte bilgi insanın takip etmesi gereken doğru yol. Seneca'ya göre insan ahlak bakımından yetkin olmalıdır. Bu yetkinliğe ulaşan insan bilgedir. Bilge, yaşamını bilgi ve eylem tutarlılığına ulaştırmış, erdem sahibi, düşünceleri ve davranışları birbirine denk, doğruluğu, dengeyi ve en iyiye ulaşmayı hedefleyen kimsedir. Aynı zamanda bilge olmak için direnendir. Stoğa felsefesinin temelini aldığı eylemleri akılla yönlendirme görüşü, pek çok dini inancın ve felsefenin de temelinde yer edinir. Temelde arzulanan şey, İnsanın duygu, duyumsama ve dürtüsel eğilimler yerine aklına yaslanması, bilinciyle istemesi, eylemlerini aklıyla belirlemesi ve böylelikle kendini arındırması ve yetkinleştirmesidir. Seneca, bilgiyi diğer insanlardan üstün tutar. Diğer insanlardan üstün olan bilginin haksızlığa uğramasının mümkün olmadığını söyler. Ve bilge bir karakter ancak güçle sınandığında mutlak bir sağlamlık kazanacaktır der. Öyleyse bilge için problem, sorun, dert yoktur. Haksızlığa hakarete uğrayan bir yüce ruh, tüm yaşadıklarına sabır ve sakinlikle yaklaştığında sınanmış olur ancak. Bilgeye mızrak işlemez. Bu yüzden bilgenin haksızlığa uğraması mümkün değildir. Bilge bir ruh kendine değen kılıcı körelten sert bir kaya gibidir. Hırçın bir denizin dalgalarıyla dövdüğü ama bir parçasını bile eksiltemediği bir kaya gibi sapa sağlam durandır. Çok zor ki tüm insan ırkının zararsız olması dileğinde bulunuyorsun. Dahası bu kötülüklerin yapılmaması zaten kötülüklerden etkilenmeyecek olan bilgelere değil, onları yapmaya niyetlenenlere yarar sağlar. Bilgeliğin en iyi sıkıntıların arasında kendini gösteren sakinlikle sergilendiğini biliyorum. Tıpkı güçlü bir generalin düşman toprağının ortasında sessizlik ve güven içinde durmasının onun gücünün en büyük kanıtı olması gibi. Bir bilgenin sahip olduğu en büyük kuvvet erdemdir. Bilgelik insanlığın aşılmasıdır. Hiçbir surette bozulmayan, çürümeyen tanrısal unsurlarla bezenmiş bir yüceliktir. M.Ö. 4. yüzyılda Makedonya Kralı Demetrius, Megara kentinele geçirip şehri yağmalamış, filozof Stilbon esir alınmıştı. Bu büyük kaosun içinde ona bir şey kaybedip kaybetmediği sorulduğunda o bilgelikle şöyle demişti. Hayır, kendimle ilgili her şey benimle birlikte. Stilbon'un malı mülküye amalanmış, kızları alıkonulmuş, vatanı yabancı bir egemenliğin boyunduru altına girmişti. Ve üstelik bu soruyu ona soran kişi muzaffer birliklerinin mızraklarıyla etrafını kuşatmış olan kral Demetrius'tu. Ancak Stilbon verdiği cevapla kralın elinden zaferini aldı. Şehir fethedilse de asla fethedilmeyecek şeylerin kendisiyle birlikte olduğunu kanıtladı. Stilbon neden bu kadar soğuk karnıydı? Çünkü şimdiye dek yağmalananlar ve ele geçirilenler zaten onun olmamıştı. Bunlar talihin geçici heveslerinin birer unsurlarıydı. Bu yüzden Stilbon onlara bağımlı değildi. Hariçten gelen her şey geçici ve güvensizdi. O bunu biliyordu. Bakın pek çok şehri yok eden kralın yönetimi altında duvarlar koç başlarıyla dövülürken, kuleler hızla düşerken, ve yığınları bir kaleye rakip olacak derne yükselirken sağlam bir zihni kuşatabilecek hiçbir makinenin icat edilmediğini size kanıtlamak için buradayım. Evimin yıkıntılarının arasından sürünerek çıktım. Her taraf yanarken alevlerin arasından kanlar içinde kaçtım. Kızlarımın başına ne geldiğini ve halkın ne durumda olduğunu bilmiyorum. Yalnız ve yaşlı bir halde etrafımdaki her şeyin düşman eline geçtiğini görerek, Tüm mülkümün hala tam ve dokunulmamış olduğunu ilan ediyorum. Kendimde daima sahip olduğum şeye hala sahibim. O hala benimle birlikte. Kendini bir fatih, beni ise fethedilmiş zannetmen için hiçbir sebep yok. Sadece senin talihin benimkine galip geldi. Sahibini değiştiren o geçici şeylerin şimdi nerede olduğunu bilmiyorum. Ama bana ait olan şeyler hala benimle birlikte ve sonsuza değinde öyle olacak. İşgal altındaki bir ülkedeyken bile sağlam bir karakterle ve yüce bir ruhla huzurla seslenen Stilbon bilgeliğini böyle gösteriyordu. Erdem sağlam kaldığında hiçbir haksızlık insana uğramaz. Epikuros bile haksızlığa dayanabilir derken Seneca bilgi için haksızlığın zaten mümkün olmadığını ifade eder. İkisi arasındaki farkı şöyle özetler. Arenada mücadele eden iki it gladiyatörden biri yarasını gizleyip pozisyonunu muhafaza etmeye çalışırken diğeri bağırıp kalabalığa dönüp yarasının olmadığını söyler ve kimsenin müdahalesine izin vermez. Peki bilge haksızlığa uğradığında kendine neyi sormalıdır? Başıma gelen bu şeyleri hak ediyor muyum, hak etmiyor muyum? Eğer hak ediyorsan bu bir hakaret değildir, adaletin yerini bulmasıdır. Eğer hak etmiyorsan bu sefer adaletsizliği yapan kişi utanmalıdır. Sağlam bir ruhu sarsabilecek kadar güçlü bir silah henüz icat edilmemiştir. Bilge davranışlarının sonuçlarına değil niyetlerine bakar. Başlangıç bizim elimizdedir. Ancak hükümlerine razı olmasam da karar veren kaderdir. Talih bilgenin evine uğramaz. Talih nedir? Talih, insana yaşamında aslında kendisine ait olmayan her şeyi verendir. Stoğa felsefesinde sık sorgulanan kavramlardan biridir talih ve insana aslında ne yücelten ne de yıkan bir şey olarak tarif edilir. Talih dış unsurlardan doğar. Gerçek bir bilge kendi benliğine dönmüş bir halde yaşarken dış dünyanın ona sunduklarından kayıtsız bir yaşamı benimser. Zenginlik, fakirlik, yalnızlık, mutsuzluk, haksızlık, sevinç, güç ve ölüm. Talih herkesin kapısına bir paket bırakır. Kimi pek mutludur paketi açtığında, kimi ise umutsuz. Peki yaşam denen şey bu paketten çıkanlardan mı ibarettir? Bu kadarla mı sınırlıdır? Ötesi yok mudur? Yaratılamaz mı ya da değiştirilemez mi? Senekaya göre talih bilginin evine uğramaz. Çünkü gösterişten, süsten uzak hayatı, talihin ona taşıyacaklarıyla bağdaşmaz. Bilge, talihin ona getireceği altından, gümüşten, şatafattan azadedir. Tıpkı ona getireceği kader ve yoksulluktan da azade olacağı gibi. O ne bir dilencinin yaltaklanmasına ihtiyaç duyar, ne de selam verdiği bir kral selamını almadı diye üzülür. Çünkü bilge bir dilenciyle bir kralın birbirinden farklı olmadığını bilir. Talihin işleyemeyeceği bir dayanıklılık nasıl inşa edilir? Doğuştan soylu biri mirasını itibarını bir tarafa bırakıp, savaşta en ön safta en uzunların durduğunu kendisine hatırlatarak kendini yüreklendirsin. Hakaretlere, saldırgan sözlere, rezalete ve diğer saçmalıklara, düşmanının çığlıklarına ya da uzaktan fırlatılan, miğferine çarpan ama zarar vermeyen mızrak ve taşlara katlandığı gibi katlansın. Haksızlıklara da tıpkı yaralar gibi, kimisi zırhını, kimisi bedenini delip geçerken düşmeden ya da geri çekilmeden dayansın. Düşman tarafından sıkıştırılmış ve şiddetle saldırıya uğrasa bile geri çekilmesin. Doğanın onu yerleştirdiği makamı korusun. Bu makamın kime ait olduğunu mu soruyorsun? Burası iyidin makamıdır. Ancak bilgeye bunun tam tersi başka bir yardım lazımdır. Çünkü siz savaşırken o çoktan zafer kazandı bile. Size üstünlük sağlayan şeyle inatlaşmayın. Gerçeğe ulaşana değin yüreğinizdeki umudu besleyin ve daha iyi bir yaşam için istekli olun. doğalarınızla ve adanmışlığınızla kendinizi cesaretlendirin. Öyle ki insanlık yararına uğraşan biri, başkası tarafından fethedilmemiş ve talihin işlemediği yenilmez biri olsun. ''Elbette Seneca talihin getirdiklerini tamamen reddedin.'' demez. İçsel bir duruş önerir. ''Kapınızı kapatmayın, iyi şeyleri kucaklayın ancak yaşamın amacını servete zenginliğe yaslamayın.'' der. Bilge rastlantısal şekilde talihin önüne koyduğu hediyeleri hak ettiğini düşünmez. O serveti sevmez ama ona sahip olmayı tercih eder. Onu ruhunda değil evinde ağırlar ve ona sahip olduğunda onu reddetmez.'' Aksine onu tutar ve erdemini besleyecek bir imkan olarak görür. Zenginlik içindeki bilgi erdemlerini gösterebilmek için daha çok imkana sahiptir. Çünkü fakirken insanın gösterebileceği tek erdem fakirliğin altında ezilip kalmaktır. Zenginlik içindeki biri ise tüm bu görkem içindeyken bile ölçülü ve cömert olabiliyor mu? İşte bu erdemin sınanması için hakiki bir sınavdır. Bu yüzden kazanılan zenginliği reddetmek ya da onunla övünme ve içinde kendini kaybetmek yerine karakterimizi sınayacak bir şey haline getirmeyi önerir. Zenginlik insana ait bir şey olmalıdır. İnsan zenginliğe ait olmamalıdır. Zenginliğin bende nasıl bir yerde durduğunu mu soruyorsun? Zenginlik gittiğinde benden kendisinden başka bir şey götürmez. Oysa sen onu kaybettiğinde affallayacaksın. Ve ondan yoksun kaldığını hissedeceksin. Zenginliğin bende bir yeri var ama senin için onun yeri en yüksek noktada. Sözün kısası ben zenginliğe sahibim. Sen ise zenginliğe aitsin. Kim talini aşan birini aşabilir? Zenginlik bilgeye göre köle, budalaya göre efendidir. Bilge Tanrı'ya yakın durur. Bilgenin karakteri bir kaleye benzer. Sahip olduğu erdem ve doğruluksa o kalenin surlarıdır ve bu surlar aşılmazdır. Tüm saldırılara karşı dimdik ayaktadır ve zapt edilemezdir. Bilge insan ortalama ve kaba insanı aşan insandır. Bu hayali bir tasvir değildir. Erdem sahibi bir bilgeye kötülük eden kimse aslında kendisini zarara uğratır. O sağlam kalenin surlarına yönelen her darbe geriye döner. Zira bir bilgenin kötülüğe maruz kalmasıyla kaybedeceği hiçbir şey yoktur. Çünkü o zaten her şeye sahiptir. Talih verdiği dışında hiçbir şeyi geri alamaz. Dolayısıyla Erdem'i de talih getirmediğinden onu da geri alamaz. Erdem özgürdür, dokunulmazdır, sarsılmaz ve hareket ettirilemezdir. Felaketlere bile o kadar dayanıklıdır ki bükülemez ve üstesinden gelir. Bilge iyiye de kötüye de katlanır. Çünkü o kendisini armağan getirenin de şanssızlık getirenin de aynı talih olduğunu bilir. Hiçbir şey ona zarar veremez. Aynı şekilde hiçbir şey ona yarar sağlayamaz da. Çünkü bilge ne armağan kabul edecek yoksunluğa sahiptir ne de kaybından zarar göreceği şeylere ihtiyacı vardır. Olgundur bilge kişi. Peki nedir olgunluk? Yaş almak mı yoksa yaştan bağımsız davranışlara bilgili katmak mı? Olgunlaşmamış kişi beden ve yaşça büyümesine rağmen bir çocuğun davranışlarına benzer davranışlar sergileyen kişidir. Bir anlamda çocuk doğasıyla olgunlaşmamış insanın doğası birbirine benzer. Çocuklardan sadece görünüm ve yaşça farklı olan, çocuklar gibi kararsız ve kaprisli, ayrımsız tüm hazlar için aşırı istekli, Doğal eğilimlerinden ziyade korkularından dolayı içe kapanık ve sessiz birine olgun diyebilir miyiz? Böyle birinin bir çocuktan farkı yoktur. Elbette çocuklar masumdur ancak doğalarında barındırdıkları davranışlar yetişkinlikte kötücül etkilere sahip davranışlara dönüşebilir. Bir çocuk bu davranışları kimseyi küçük görme niyetiyle yapmazken olgunlaşmamış kişi bunları insanları küçümsemek için yapar. Oyuna şekerlemelere düşkün bir çocuk büyüdüğünde para ve statüye karşı bir açgözlülük geliştirir. Sahilde masum bir şekilde oyuna eşlik eden kumdan kaleler, yetişkinlikte inşa edilen saraylarla birer hapishaneye dönüşür. Yetişkinler çocuklara benzerler, sadece daha büyük hatalara imza atarlar. Bilge haksızlığın kışkırtacağı öfkeden yoksundur. Çünkü bilgenin yüce ruhu ona yüklenen hakaretten daha aşağıda olamaz. Eleştiri ya da hakaret karşısında etkilenen ve sarsılan kişi ya özgüvenden yoksundur ya da kendisini küçük düşürmeye çalışan ruhtan daha acizdir. Bu yüzden bilge kimse tarafından küçük düşürülemez. Maruz kalınan adaletsizliği yenmeye çalışmak bilge bir ruhun düşmeyeceği bir sefalettir. Peki bir bilgeyi ne sarsabilir? hastalığı keşini ya da çocuğunu kaybetmek ya da yaşadığı toprakların saldırıya uğraması bilgeyi elbette sarsacaktır. Ancak Stoa felsefesinin temelinde yer etmiş en önemli motivasyon katlanılmaz olanı katlanılır hale getirmektir. Stoa felsefesinin temel ilkesi doğaya uygun yaşamaktır. Bunu gerçekleştirmek için de insan duygularından, kendinden, tutkularından soyunarak bir duyumsamazlık haline erişmelidir. Akla uygun olmayan duygulardan sıyrılmakla erişilecek sarsılmazlıkla bezenmiş huzur, yani apetia temel ahlak yasalarından biridir. Bilge dayanılmaz olanı erdemiyle karşılar, iyileştirir ve durdurur. Ölüm kayıp hastalık dışındaki şeyleri ise zaten önemsemez, güler ve geçer. Hatalarından özgürleşmiş biri hiçbir şekilde rahatsızlık duymaz. O kendinin efendisidir. Derin ve huzurlu olan zihnine yaslanmış ve onu kışkırtacak, harekete geçirecek incinmelerden uzaktır. Bilge haksızlığın yaratacağı öfkeden ancak haksızlığa uğramayacağını bildiğinde kurtulabilir. Çünkü haksızlık zaten bilgeye uğramaz. Bu yüzden bilge hep dik durur ve mutludur. Daima neşeyle doludur. Peki bilge öfke doğuracak durumlardan kaçınır mı? Aksine o bu tarz karşılaşmaları erdemini sınayacağı ve kendini test edeceği bir fırsata çevirir. Size yalvarıyorum, bilgi adam haksızlıktan muaf tutulurken bu söylediklerime lütuf gösterin. Tarafsız kulaklarınızla ve zihninizle dinleyin. Çünkü hiçbir şey sizin küstahlığınızdan, doymak bilmeyen arzularınızdan, gururunuzdan ve kör aceleciliğinizden çekip çıkarlamaz. Siz kusurlarınıza karşı bile ön yargısızca dururken, Bilge adam için özgürlük aranıyor. Sizin haksızlık yapmanızı önlemeye çalışmıyorum. Sadece Bilge'nin tüm haksızlıklardan uzakta kalmaya çabalamasını ve kendisini yüce bir ruhla savunmaya çalıştığını göstermek istiyorum. Bilge kendisini küçük düşürenleri düzeltme sorumluluğunun bilincindedir. Nasıl ki üzerine binilen at, vahşi doğasına boyun eğip sahibini üzerinden attığında yola getirilmeye çalışılıyorsa, Bilge kişi de haksızlık yapan kişiyi yola getirmek için bir bedel ödetir. Ancak bunu intikam için değil, o kişiyi düzeltmek için yapar. Çünkü bilge sadece kendisinden değil toplumdan da sorumludur. Hangi hekim çılgın bir hastaya kızabilir? Kim ateşler içinde yanarken soğuk suyu reddeden birinin lanetlerini üzerine alır? Bilge bir hekimin hastalarıyla uğraşırken benimsediği zihin alışkanlığını muhafaza eder. Tedaviye ihtiyaç duyan yerleri ya da parçaları aşağılamadan ve utandırmadan ele alır. İnceler, iyileştirir, çılgına dönmüş hastaların küfürlerine ve serzenişlerine katlanır. Kendin için katlanılmaz olanı katlanılır hale getir. Ne sayıları kalabalık diye kötülerden ol ne de sana benzemiyor diye birçoğuna düşman ol. Bilge olmadığını nasıl anlayacaksın? Şimdi sana bilge olmadığını nasıl anlayacağını anlatayım. Bilge denen kişi neşelidir, mutlu ve sakindir, sarsılmazdır. Tanrılarla bir arada yaşar. Şimdi sor bakalım kendine. Moralinin bozuk olduğu oldu mu? Ruhun gelecek olanın kaygılı bekleyişiyle yılgınlığa uğradı mı? Geceler ve günlerce yücelmiş ruhun sarsılmaz seyrini sürdürdü mü? İşte o zaman bir insanın sahip olabileceği en yüksek memnuniyeti elde edebildin demektir. Ancak bununla birlikte her yerde her türlü zevki ararsan, belki sevinçten uzak olduğun gibi bilgelikten de uzaksın. Mutluluğu kulaşmaya arzuladığın hedef ama sen bu hedefe zenginlik, şan ve şöhretten geçerek ulaşacağını umuyorsan aldanıyorsun. Yanlış yollarla kovalıyorsun sevinci mutluluk ve zevk vereceğini düşündüğün ve hevesle çabaladığın şeyler yalnızca kaderin sebepleridir. Bahsettiğim bu insanlar sevinç peşinde koşmaya devam ederler ama onu nasıl ve nereden elde edeceklerini bilmezler. Biri bunu şölenlerde ve zevkü sefada arar. Bir başkası kapı kapı gezip oy toplamada, müşterilerinin desteğini almada, bir diğeri bir gönül ilişkisinde, öteki ise yaramaz edebiyat ve sanat gösterilerinde. Tüm bu saydığım insanlar aldatıcı ve kısa ömürlü eğlencelere kaptırır kendini. Tek bir saatlik keyifli çılgınlığın pişmanlığını günlerce sürecek sarhoşluk için ödeyenler ya da büyük endişeler karşılığında elde edilen ve sönüp giden alkışların, coşkulu onaylanma gösterilerinin sağladığı itibara kaplanların yaptığı gibi. O halde bilgeliği kesintisiz ve sürekli bir sevinç gibi düşün. Bilgenin ruhu da semadaki ay gibidir. Ebedi sakinliğiyle her yana nüfuz eder. Bilge insan sevincinden mahrum kalmıyorsa, bilge olmak için bir nedeni daha var demektir. Erdem'in bilincinden doğan sevinçtir bu. Ancak cesur, adil, kendine hakim olanlar bu sevinci duyabilir. Nerede olduğun değil, nasıl bir ruh halinde olduğundur asıl olan. Mutlu yaşamın sırrı nedir? Seneca bu sorunun peşine düştüğü ve mutlu yaşamın sırlarını anlattığı kitabı Devita Bita'yı kardeşi Galio'ya adamıştı. Seneca gibi su olan Galio da tıpkı kendisi gibi intihar ederek hayatını noktalamıştı. Herkes mutlu yaşamayı diler ama çoğu neyin kendisini mutlu edeceğini göremez çünkü zihinler kördür. Mutlu bir yaşama erişmenin basit bir yol haritası vardır. Yaşamda hedeflenen şeylerin belirlenmesi Hedeflenen şeylere en hızlı nasıl ulaşılacağının araştırılması. Yola çıktıktan sonra belli periyotlarla ne kadar yol alındığının hesaplanması. Peki hedefler doğrultusunda nasıl bir yol seçmeli? Herkes kendi yolunu kendi mi icat etmeli? Yoksa denenmemiş yollardan mı yürümeli? Kalabalıkların peşinde koştuğu şeyler insana mutluluk vermez. Yürüyerek kaşınmış defalarca üzerinden geçilmiş yollarda çiçekler açmaz. Uçuruma sürüklenen bir güruhun peşine düşmektense bilge bir rehberin keşfettiği arazide adım atmak daha akılcıdır. Bu akılcı yol ancak üzerine düşünerek sorgulanarak bulunabilir. Körü körüne bir inançla değil yani yollar kişiye özeldir. Körü körüne inanmak aldatıcıdır ve sorgulanmayan bir hayat yaşanmamıştır. Samandan bir çatının yaptığını altın varaklı bir tavanda yapabilir. Gereksiz bir çabayla süslenerek sergilenen her şeyi reddedin. Hayran olunacak tek şey ruhtur. Hiçbir şeyden etkilenmeyen bir ruhun etkileyiciliği kadar büyük bir şey yoktur. Kalabalık neyin kötü olduğunun kanıtıdır. Ruh için neyin iyi olduğunu ruhun kendisi bulsun. Görünümü iyi olanı değil, görünmeyen tarafta sağlam, değişmez ve daha güzel olanı arayalım. Pascal başımıza ne geliyorsa bir odada tek başımıza oturmayı beceremediğimizdendir der. İnsanların arasına karışmak maliyetlidir. Temas kurduğumuz kimleri farkında olmadan içimize bazı olumsuz duygular salarlar. Beklentiler, doyumsuzluklar, kibir. Seneca insanların arasına karıştığında kendini daha açgözlü, kötücül ve acımasız hissettiğini söyler. Cehennem başkalarıdır sözünün benzer bir tasvirini yapar. İnsan arasına karıştıktan sonra kendine dönmeye büyük ihtiyaç duyar. Gösterişli bir inzivayı önermez ama insanın zaman zaman kendi kendisine kalması gerektiğini söyler. Özellikle neden sakınmak gerek sorarsın. Sana öbekleşmiş çılgın kalabalıklardan derim. Bu henüz kendini risk almadan teslim edemeyeceğin bir şey. Bu konudaki bir zayıflığı itiraf edeceğim şimdi sana. Çılgın kalabalığa karıştığım herhangi bir günden sonra asla eve aynı ahlaklı kişi olarak dönemem. İçsel huzurumda yakaladığım şeyler karma karışık olur. kaçındığım şeyler tekrar belirir. Bizler uzun zamandır keyifsizlik yüzünden bir yere çıkarlamayan hastaların düştüğü duruma düşer, uzun süredir devam eden ruhsal bir hastalıktan kurtulmaya çalışır gibi nekati e çekiliriz. İnsan elinden geldiğince kendi kabuğuna çekilmelidir. İlla karışacaksa da daha yüce iyiye, erdemli bir yaşama yaklaştırabilecek insanlarla iç içe olmalıdır. Üstelik bu insanlar öyle olmalıdır ki, onlar bizi daha iyi biri haline getirirken, bizler de onları daha iyi bir insan haline getirebilelim. Birçok insan ziyadesiyle seni övüyor. Eğer birçoğunun anladığı insansan sen, Kendini tatmin edecek tarafların var mı diye dön de kendine bak. İçsel değerlerin dışa dönük olmamalıdır. Asıl değerli olanlar içindedir. Bizler hem kendimizin yöneticisi hem de baş belasıyızdır. Bazen aşkla katlanırız kendimize, bazen de bezmiş bir halde. Zihnimizi bazen kibre batırır, bazen de şehvetle dalgalandırırız. Asla ama asla kendi başımıza kalamayız. Hakikatin gerçek yorumcusu cesur tercihler yapabilendir. Çoğunun şarkısını eşlik eden değil, kendi şarkısını söyleyebilendir. Kalıcı mutluluğun sırrı kalabalığın onayladıklarına kapılıp gitmekle değil, insanın kendi doğasına ve varoluşuna uygun yolu yürümesiyle olur. İnsanın hayatını anlamlandırma çabası ve mutluluk peşinde koşması dünya döndükçe var olacaktır. Bu arayışını sürdürürken de her seferinde eline yeni bir kap alacak, ve bu kabı doldurmaya uğraşacaktır. Seneca'ya göre bu kabı dolduracak şey, insanın kendi özüne uygun olarak hareket etmesinden başka bir şey değildir. Erdem insanın kendini bilmesiyle başlar. Kendi doğasıyla uyumlu olan yaşam mutludur. Mutlu yaşamın sağlanması için önce zihnimi sağlıklı olmalı ve sağlığını muhafaza etmeli. Sonra güçlü ve zinde olmalı, mertçe sabretmeli. Farklı durumlara ayak uydurabilmeli, bedene dikkat edilmeli ama bunun içinde kaygılanmamalı. Yaşamı meydana getiren şeylere özenle dikkat etmeli ama hayranlık da duymamalı. Talihin getirdiği hediyeleri açık olmalı ama onların kölesi de olmamalı. Bizi korkutan ve huzursuz eden şeylerden uzaklaştığımızda tükenmez huzur ve özgürlüğe kavuşacağımızı da anlayacaksın. Hazlar ve acılar reddedildiğinde, kırılgan ve tiksindirici şeylerin yerini büyük bir sevinç alır. Bunu ruhta huzurla buluşan uyum ve nezaketle birleşen yücelik takip eder. Çünkü vahşilik daima zayıflıktan doğar. Seneca insanın zihnini iyi ve kötü olarak ayırır. Kötü zihin şansı önemsemeyen, iyi zihinse erdemle mutlu olandır. İyi zihnin kabiliyetlerini sabırla ve tecrübeyle bilgelik yolunda olmak, Davranışlarda ve eylemde sakin kalmak, ilişkilerde kibar ve iradeli olmak olarak sıralar. Mutlu insanı anlatırken yine zihin üzerinden hareketle ekler. En yüce iyi talihin getirdiklerini küçümseyen bir zihindir ve sadece erdemle mutlu olur. Zihnin dayanılmaz gücü dünya işlerindeki ustalıkla, eylemlerdeki sakinlikle, insan ilişkilerinde nezaket ve yenilmemekle ortaya çıkar. Ya da başka bir tabirle şöyle de anlatılabilir. İyi ya da kötü zihin dışında başka bir iyi ya da kötü tanımayan, ahlaki olarak doğruluğu savunan, erdemle dolu olan, talihin getirdikleriyle şımarmayan ya da parçalanmayan, kendisine gerçek hazın hazları küçümsemek olduğunu benimsetmekten daha iyi bir şey olduğuna inanmayan insana mutlu insan diyelim. Erdem zorluğa da hoşluğa da aynı yüz ifadesiyle bakar. Her gün kusurlarını biraz daha azalt ve hatalarını eleştir. En iyilerin arasında olmasan da en azından kötülerden daha iyi olmaya çalış. Sevdiklerin de küçümsediklerin de aynı külde eşitlenecekler. Kendini bil. Apollona adanmış Delphi tapınağının giriş kapısında yazar bu cümle. Kendini bilen insan düşüncelerini, kişiliğini, tutum ve davranışlarını... Dolayısıyla da dünyayı bilir. Kendinden kendine sefer eyle diyen Mevlana ile yüzlerce yıl öteden bugüne gelen felsefenin özü aynı yerde kesişir. Felsefe, tasavvuf, budizm, tao, kabala ve sayamadığımız daha pek çok kadim kültür ve inançta yol ne olursa olsun hepsinin vardığı mana kapısında kendini bil yazılıdır. Çünkü insan tüm yolculuklarının sonunda yine kendisine varır. Peki insan nedir? İnsan ölümlüdür. Yaşamın gelip geçiciliğinde havaya savrulacak bir küldür. Sevdiklerinde küçümsediklerinde aynı külde eşitlenecekler. Şu ünlü kendini bil sözünün de başka anlamı yoktur. İnsan nedir? En ufak sarsıntıda kırılacak olan bir testi değil mi? Seni parçalamak için büyük bir fırtınaya gerek yok. Sana ne değerse değsin parçalamaya yeter de artar bile. İnsan nedir? Zayıf ve dayanıksız bir vücut, çıplak, doğal bir korunmadan yoksun, başkalarının yardımına muhtaç, talihin tüm aşağılamalarına maruz kalmış bir varlık, kaslarını iyi çalıştırsa da karşısına çıkacak ilk vahşi hayvanın yemi ve avı, zayıf ve dengesiz maddelerden ibaret, dışa verdiği görünümünde makul, ancak ne sıcağa, ne soğuğa, ne de zahmete katlanabilen, ama tembel ve boşta kalınca da mahvolan, mağduriyetlerden korkan, beslenmezse zayıf düşen ama çok yiyince de çatlayan bir varlık. Kendi halini unutmuş da büyük fikirlere kaptırmış kendini. İnsanın kendisini bilmesi zordur. Öncesiz ve sonrasız olan zamanda yaşamı küçücük bir noktadır. Hatalar, hırslar, arzular zayıflıklara kapıldığında karakteri uyuşuk bir hale dönüşür, körleşir. Hem kendine hem de yaşama. Aklı rehber edinip kendini ince bir süzgeçten geçiren insan hakikat yolculuğuna çıkmış demektir. Bir insan dışsal unsurlarla lekelenmesin ve fethedilmez olsun, sadece kendinin hayranı olsun, zihnine güvensin, her gelene hazırlıklı ve kendi yaşamının sanatkarı olsun. Bilgi olmadan güven, sebat olmadan da bilgi olmaz.'' Bir kere alınan kararlar aynı kalsın ve yargılar silinmesin. Akıl duyular aracılığıyla araştırsın ve kendi başlangıcını yine onlardan alsın. Çünkü aklın kendisinden hareketle gerçeğe ulaşabileceği başka bir yol yoktur. Ancak tüm bunlardan sonra akıl yine kendisine dönsün. Her şeyi kapsayan dünya ve tanrı bile dışsal şeylere uzandıktan sonra yine kendi içine döner. Aklımız da aynısını yapsın. Duyuları takip edip onlar vasıtasıyla dış unsurlara ulaştıktan sonra hem duyuların hem de kendi gücünün farkına varsın. Bu şekilde tek bir kuvvet ve kendisiyle uyumlu bir güç, bölünemeyen ve inançlara, evhama ve yargılara göre bölünmeyen bir akıl doğar. Bu akıl kendi kendini yönetirken ve parçalarıyla uyumlu hale gelirken huzur içerisinde şarkısını söyler ve en yüce iyiye ulaşır. Geride kayıp düşmesine yol açacak hiçbir şey bırakmaz. İnsan insanlarının üzerine çıkmadıkça değersizdir. Tüm bu dalalar kendinden hoşnut olmamanın yükünü taşıdığı için acı şeker. En yüce iyi doğaya uygun yaşamaktır. Doğayı araştırmak ve onun sınırlarını zorlamak, Ölümlü olan insanın ölümsüzlük yolunda atacağı bir adımdır. Kısacık bir yaşamı Tanrı ölçüsünde yaşamak işte budur. En yüce iyi doğaya uygun yaşamaktır. Böylece insan kendi sınırlı dünyasını aşarak Tanrı bilgisiyle dolu daha geniş bir dünyada yerini alabilir. Doğa bizi iki şey için doğurdu. Derin düşünme ve eylem için. Önce açıklayabildiğimiz kadar ilkini açıklayalım. Herkes kendisine bilinmeyene dair olanı bilmeyi ne kadar çok istediğini söylese ve her yeni anlatıda buna dair şeyler bulunduğunda heyecanlandığını düşünse dediğimiz kanıtlanmayacak mı? Bazıları denizlere yelken açar, gizli ve bilinmeyeni keşfetmek için uzun yolculukların zorluklarına katlanır. İnsanları bir araya getiren, kapalı olanı araştırmaya, geçmişin örtüsünü kaldırmaya ve kadim toplulukların benimsediği yolları öğrenmeye iten şey budur. Doğa bizim özümüzü merakla mayaladı. Kendi yeteneğinin ve güzelliğinin farkında olarak bize muhteşem gösterisinin izleyicileri olarak hayat verdi. Eğer böylesi güzel, böylesi görkemli, böylesi parlak ve pek çok yolla gösterdiği güzelliğini kendi içinde sergileseydi tüm keyfi boşa giderdi. Sadece görülmek değil aynı zamanda derin bir şekilde gözlenmek istediğini anlamak için bizi ayırdığı yere bak. Bizi kendi yaratımının tam merkezine koydu ve her şeye hakim olabileceğimiz bakışı verdi. İnsanı sadece dik dursun diye ayağa kaldırmadı. Aynı zamanda derin düşüncelere dalsın diye, gökyüzünde kendi düzenlerinde kayan yıldızları görebilsin ve bakışını dönüp duran evrene çevirsin diye bedeninin üzerine bir baş ve hareket edebilen bir boyun yerleştirdi. Sonra altısı gündüz, altısı gece olmak üzere 12 takım yıldızı yönlendirerek en ufak bir parçasını dahi karanlıkta bırakmadı. Böylece bakışımıza sunduğu bu harikalar aracılığıyla diğer şeylere olan yoğun merakı da canlandırmayı umdu. Gerçekte ne onları ne de boyutlarını görebildik ancak bakış açımız keşfetmenin yolunu kendisi açar ve gerçeğin temelleri belirir. Böylece araştırmamızın açıktan gizlenene ulaşıncaya kadar ilerlemesine ve dünyadan daha eski olan şeylerin keşfedilmesine izin verilir. Nereden geldi bu yıldızlar? Elementler parçaları oluşturmak için ayrılmadan önce evren ne durumdaydı? Hangi ilke elementleri daldıkları karanlık ve karmaşadan ayırdı? Nesnelerin yerini kim belirledi? Ağır şeylerin batması ya da hafif olanların uçması kendi doğalarından mı kaynaklanır? Ya da maddenin kendi ağırlığı ve enerjisi dışında daha yüce bir güç hep bir özel parça için değişmez kurallar mı koydu? İnsanın tanrısal ruhun bir parçası olduğunu kanıtlamaya çalışan argüman doğru mu? Dendiği gibi yıldızlar kıvılcımlar saçarak dünyaya indi ve kendilerine ait olmayan bu yerde mi kaldılar? Düşüncemi sadece gözün gördüğünü bilmekle sınırlı değildir. Göğün sınırlarını deler geçer. Dünyanın ötesinde uzanan şeyi arıyorum der. O sonsuz bir boşluk mu yoksa kendi sınırlarıyla kapanıyor mu? Bu sınırların ötesindeki şeyler hangi durumda? Belirsiz ve birbirine karışmış bir halde uzayda her yöne nüfuz mü ediyorlar? Yoksa belli bir düzende bölünmüşler mi? Bu dünyaya bağlılar mı? Yoksa ondan uzaktalar ve dünya boşlukta mı dönüyor? Bu soruları cevaplamak için doğan insan her bir anın zerresiyle bile ona talip olsa ne kadar kısacık bir zamanı vardır. Varsın kendi doğası ya da dikkatsizliği nedeniyle bu zaman ondan koparılsın. Varsın değerli saatlerini azami cimrilikle korusun ve insan ömrünün azami sınırına dekilerlesin. Varsın talih doğanın onun için tahsis ettiği yaşamın tek bir parçasını bile sarsmasın. Yine de insan ölümsüz olanın bilgisine erişmek için fazlasıyla ölümlüdür. Yaşamda örnek alınacak tek şey doğadır. Doğaya uygun yaşamaksa kesin olan ve kuşkudan uzak bilginin kazanılması demektir. Ancak kesin bilgi bilgece bilgidir. Eylemle buluşan ve yaşamın bütünlüğünü sağlayan bilgi yaşam aydınlatan tanışıktır. Devlet yönetimi görevinden ayrıldıktan sonra yazdığı Naturalis Quaestiones* adlı eserinde Seneca, eski doğa filozoflarının görüşlerinden yola çıkarak, kimi zaman onları eleştirerek ve yeniden yorumlayarak ahlaki dersler çıkarmaya başlar. Seneca, insanın doğanın bilgisinden yola çıkarak, ahlaki gelişimini tamamlaması gerektiğini söyler. İnsanı kederden, kötülükten, gelip geçici zevklerden, doyumsuzluktan, korkulardan ancak doğanın hakiki bilgisini kavrama kurtarır. Böylece insan olgunlaşır ve doğanın değişmez gerçeği olan ölümü bile soğuk karnılıkla karşılama cesaretine sahip olur. Tanrı istediği an istediği şeyi yaratabilir mi? Yoksa yarattıklarında bozukluk olmasa bile Yontlu taştan yararlanan heykel tıraş gibi işlediği madde onu yanıltabilir mi? Bunların üzerine düşünmek, araştırmak, öğrenmek, niçin ölümlü hayatın sınırlarını aşmak ve daha iyi bir kader yazmak adına daha anlamlı olmasın? Meraklı biri doğaya bakar ve tek tek her şeyi inceler ve araştırır. Neden araştırmasın? Çünkü o her şeyin kendisiyle ilgisi olduğunu bilmekte. Doğa bizim özümüzü merakla mayalamıştır. İnsanların arasında Tanrı sizi görüyormuş gibi yaşayın. Onlarla konuşurken Tanrı sizi dinliyormuş gibi konuşun. Zorluk yoktur. Erdemlerin sınanması ve ortaya serilmesi için fırsatlar vardır. Stoacılığa göre insan kendisi için iyi olan her şeyi kendisinde taşır. Mutluluk da insanın içinden özünden gelen... Ve ondan koparılamayacak bir yerle ilgili olduğundan zaten mutluluğun kaybedilmesi diye bir şey söz konusu değildir. İnsandan geri alınabilecek hiçbir şey insan için iyi değildir. Para geri alınabilir, statü geri alınabilir, saraylar ve gösterişli kıyafetler de öyle. İnsanın dünyada ıstırap çekmesinin sebebi duyduğu acılar ve yöneldiği hazlardır. Seneca haz ve acıyı kendini kontrol edemeyen efendilere benzetir. İnsan kendini bu efendilerin boyunduruğundan kurtardığında muazzam bir hazineye kavuşur. Huzurlu bir zihne, hakikati keşfetmekten doğan mutluluğa ve ince bir ruha. Doğal arzular sınırlıdır. Sahte kanaatlerden doğan arzularsa nerede duracaklarını bilmezler. Çünkü sahtelik için bir son nokta yoktur. Yol yürüyen için bir son vardır ancak amaçsızca dolaşan için sınır sonsuzluktur. O zaman kendini anlamsızlıktan, boş amaçlardan kurtar. İçinde uyanan arzuların doğal yollarla mı, yoksa kör istekten mi kaynaklandığını anlamak için bu arzular bir noktada durabilir mi diye kendine dön ve sor. Uzun bir yol almana rağmen hala daha yürünecek yol var diyorsan, bunun doğal bir istek olmadığından hiç yüpen olmasın. En yüce iyi hazzı değiller erdemi tercih etmektir. En iyi zihnin tercihi de en yüce iyi olan Erdem olmalıdır. Zihin kendini bu bütünlük içinde tamamladığında ulaşabileceği en yüce iyi sınırına da ulaşmış demektir. Erdem'den hareketle neyi aradığımı mı soruyorsun? Erdem'in kendisini. Çünkü ondan daha değerlisi yok. Sence de öyle değil mi? Sana en yüce iyi sarsılmaz bir zihnin sertliği, ileri görüşlülüğü, Yüceliği, sağlığı, özgürlüğü, uyumu ve pırıltısıdır dediğimde tüm bu niteliklerin yerini alabilecek bir şeyin olup olmadığını soruyorsun. Neden bana hazdan bahsediyorsun? Ben insanın hünelini arıyorum. Sığırlarda ve hayvanlarda daha da gelişkin olan karnını değil. Seneka için zararlı olan bazı hazları şöyle sıralar. Kibir, gurur, kabalık, kendini beğenmişlik, kendini övme, Mala mülke düşkünlük. Uykuya dalmamış erdemli bir zihin bu sayılanlara değer vermez ve onlara ihtiyaç duymaz. İnsana sinsi bir düşman gibi yaklaşan hazlara karşı koyamayan biri ölüm, yıkım ve dünyevi acılara nasıl karşı koyabilir? Erdemi hazın hizmetçisi yapmak ruhunda yüce şeyler yaratamayan insanın davranışıdır. Seneca hazdan tamamen arınmanın mümkün olmadığını da söyler. Ancak erdemin önden gitmesini, hazzın ise onu takip etmesi gerektiğini tembihler. Liderliği hazza vermek, hem hazzın hem de erdemin yitirilmesi demektir. Hazdan tamamen mahrum kalmak da insan için bir işkencedir. En iyisi gölgenin bedenin etrafında yerleşmesi gibi, hazzın da erdemin etrafında yerleşmesidir. Çabalamadan erdemin geleceğini düşünmen için hiçbir sebep yok. Hatta bazı erdemler dürtülmeye, Bazıları da yularından çekilmeye ihtiyaç duyar. Nasıl ki bedenin yokuş aşağı yuvarlanmaması için tutunmaya ya da yokuş yukarı çıkması için itilmeye ihtiyacı varsa aynı şekilde bazı erdemler de ya yokuş aşağı yuvarlanır ya da yokuş yukarı çıkarlar. Çaba cesaret ve sabırla direnen erdemin talihin getirdiği zorlukların üstesinden dayanıklılıkla gelmesi gerektiğinden kimin şüphesi var? Peki ya sonuç? Cömertlik, ölçülülük ve nezaketin yokuş aşağı gitmek olduğu aşikar değil mi? Bunlara sahip olduğumuzda kendimizi kayıp düşmemek için dizginleyelim. Aksi halde teşvik etmek için onları mahmuzlayalım. Bu nedenle yoksullukta dövüşmesini bilen cesur erdemleri, zenginlikte ise sakınarak adım atan ve ağırlığını tartan erdemleri uygulayalım. Seneca erdemle ilgili çıkarımlarında Sokrates'ten de bahseder. Antik Yunan'ın en tanınmış komedya yazarlarından Aristofanes, Atinalı pek çok aydın ve filozofu hedef aldığı oyunlarından biri olan Bulutlar adlı eserinde bu kez Sokrates'i alay alır ve onu bir soytarı olarak tasvir eder. Gençlerin ahlakını bozduğuna, toplum geleneklerine ters düşen fikirler yaydığına dair eleştirilerini bu oyunda dile getirir. Hatta bir rivayete göre Aristofanes'in bu oyunda dile getirdikleri daha sonra Sokrates'in yargılandığı mahkemede kanıt olarak kullanılır ve suçlu bulunan Sokrates baldıran zehri içmeye mahkum edilir. Sokrates Aristofanes'in bu tavrını düşmanca bulur. Ancak bu düşmanlığı aynı zamanda erdemini sınadığı bir fırsata çevirir ve şöyle der: "Kimse sınanmadan erdemin nedenli büyük olduğunu anlayamaz. Kimse bir kayanın sertliğini ona vuranlardan daha iyi bilemez." Ben de kendimi benzer şekilde sığ bir denizde dört bir yandan gelen dalgaların durmadan dövdüğü bir taş gibi var ediyorum. Tüm bunlara rağmen bir sebeple hiçbir şeyin yerinden kımıldatamadığı ve çağlar boyunca durmadan devam eden şiddetli saldırıların tüketemediği bir taş. Saldırın, sizi dayanıklılığımla yeneceğim. Bir şey sağlam ve dayanıklılığından dolayı yıkılmayan başka bir şeye saldırdığında gücünü kendine zarar vermek için kullanmış olur. Bundan sonra mızraklarınızı saplayabileceğiniz daha yumuşak ve nüfuz edebileceğiniz başka şeyler arayın. Erdeme kavuşmak, Tanrı'ya eş bir bilince kavuşmak demektir. Erdemli kişi hiçbir şeyde zorlanmaz, hiçbir şeyden yoksun kalmaz, alıkonulamaz, yaralanamaz, boş yere konuşmaz, güvende ve özgürdür, cesaretlidir. Mutlu bir yaşam için insan daha ne ister ki? Eğer insansan düşseler bile büyük işleri üstlenenlere saygı duy. Kendi gücüne değil de doğasının gücüne bakarak kendisine cesaret bahşedilmiş insanlar tarafından bile yapılamayacak işleri başarabilmek için yüce girişimlerde bulunmak soylu bir davranıştır. Kötünün zaafının iyinin gücüne yenilmesini istemiyorsan haz ve erdem arasında denge kur. Vaktinden önce mutsuz olma. Hayatta başımıza gelmesinden korktuğumuz olaylar gerçekten başımıza gelenlerden ziyadesiyle fazladır. Bu korkuların çoğu asılsız dayanıksız korkulardır ve bu yüzden kimi zaman gereksiz, kimi zaman da gereğinden fazla acı çekeriz. Acıyı büyütür ya da yoktan acı yaratırız. Ancak şunu görmeyiz. Beklediğimiz felaket belki de hiç gelmeyecektir. Evimize hiç uğramayacak bir misafirin endişesini taşımak, her an kapının çalacağı beklentisiyle yaşamak yersizdir. Bizi dehşete düşüren olaylar bizi ezenlerden daha çoktur. Ve çoğu kez hayalimizde gerçekte olduğundan daha çok acı çekeriz. Ama ben de diyorum ki vaktinden önce mutsuz olma. Bazı şeyler verebileceğinden daha fazla acı veriyor. Bazısı daha gerçekleşmeden acıtıyor. Hatta bazısı da acıtmadığı halde acıtıyor. Kederi abartma. Sezgilerimizle ve hayallerimizle yaşama alışkanlığı içindeyiz. Bana bir iyilik yap ve seni mutsuzluğuna inandıracak insanlar etrafını sardığında duyduğuna değil ne hissettiğine odaklan. Kendi meseleni herkesten daha iyi bildiğin için kendine sor. Bu insanların beni avutması için yeteri kadar sebep var mı? Neden sıkıntılar bulaşıcıymış gibi endişe ve korkuyla benden uzak duruyorlar? Burada bir kötülük mü var yoksa adım kötüye mi çıktı? Kendine gönüllü bir şekilde yoksa boşu boşuna kendime işkence mi ediyorum yoksa kötü olmayan bir şeyi kötüye çevirip suratına asarak suspus olan ben miyim diye sor. Kötü kaderin bile bir cilvesi vardır der Seneca. Bir yangın başka bir şeyden kaçmanın fırsatını verir belki de. Bize uğramadan geçip giden belki bir nefeslik de olsa yanı başımızda soluklanan ama sonrasında bizi teğet geçen felaketlerin ne kadar farkında olabiliriz ki? Ya da başımıza gelen ve felaket olduğunu düşündüğümüz şeylerin gerçek bir felaket olduğuna nasıl emin olabiliriz? Bazen akıl ortada kötülüğün bir izi dahi yokken kendi başına sahte kötülükler icat eder. Bir kelimeyi olmadık manaya çeker ya da bulutta nem kapıp kares çıkarır. Asmanın ne kadar öfkeli olduğuna bakmaz da öfkelenirse ne yapacağına bakar. Kimisi beklenen felaket hiç gelmeyecekler. Sen yine de şöyle düşün. Peki ya gelirse? Bakalım o gün geldiğinde kim kazanacak? Seneka yaşamdaki esaretin nedeni korkulardır der. Bu korkuların biri de ölüm korkusudur. Hepimiz nihai son olan ölüme doğru yaklaştığımız halde bazılarımız sanki yaşadıkları bu nihai sondan çok daha korkunçmuş gibi endişeye mahkum eder kendisini. Bu durum aslında çıplak gerçeğe göz kapayıp yanılsamalarla oyalanmaya benzer. Evet ölüm kaçınılmazdır ancak yaşam en az ölüm kadar kaçınılmazdır eğer doğduysak. Her gün yaşamı nasıl gözü tok ve mutlu bir şekilde bırakabilirim diye düşün. Ne çok kişisellerin sürüklediği insanların kayalara çalılara sarılması gibi yaşama yapışıp kalır. Çoğu ölüm korkusu ve yaşamın zorlukları arasındaki gelgitte sefalet içinde çırpınıp durur. Ne yaşamak ister ne de ölmeyi bilir. Bu nedenle hayattan endişelenmeyi ortadan kaldır ve hayatını kendinle uyumlu bir hale getir. Hiçbir lütuf onu kaybetme ihtimaliyle barışmayan birine mutluluk vermez. Kaybolduğunda yokluğu aranmayan şeyin kaybına kolay katlanılır. En dayanıklılara bile eziyet eden talihsizliklere karşı yüreklendir kendini. Ruhunu bir kaya gibi dayanıklı kıl. İnsanın korkusunu yenmesinin ya da korkular gerçekleştiğinde yüzleşilecek felaketle baş etmenin yolunun güçlü bir ruhtan geçtiği aşikardır. Bu felaketler belki de yaşamı onurlandıracak birer hediyedir. Sokrates baldıran zehriyle yücelmedi mi? Devlet adamı Kato özgürlüğe bir hançerle kavuşmadı mı? Gladyatör kendi gücüne denk olmayan biriyle savaşmayı aşağılayıcı bulur. Tehlikeden yoksun bir zaferin onursuzca olduğunu bilir. Kader de yapar benzerine. Rakip olarak kendine en cesur insanları seçer. Çoğunu küçümser, dikkate bile almaz. En dürüstüne, en inatçı olana yöneltir tüm öfkesini. Örnek alınacak insanın büyüklüğü kötü kaderle belirlenir. Korku kadar insanı endişeye sürükleyen bir diğer şey de umuttur. Seneca kendisi gibi stoğacı olan başka bir isimden referansla bir şey ummazsan korkmazsın da der. Bu günü ıskalayıp geleceğe çengel atarak yaşayan iki duygudur korku ve umut. Çünkü insan umudu ve korkuyu içinde taşıdığında endişeli bir bekleyişle bugünü kaçırır. Ummaktan kasıt daima büyük beklentiler içinde yaşamaktır. Beklentiler gerçekleşmediğinde ise endişe başlar. Epeydir sana akıl veriyorum. Oysa sen teşvik edilmeye değil uyarılmaya gereksinim duyuyorsun. Önüne serdiğim yol seni doğandan uzaklaştırmak için değil. Sen zaten tarif ettiklerimi gerçekleştirmek için doğdun. Bu yüzden içindeki iyiyi geliştir ve güzelleştir onu. Sürgündeyken annesi Helvia'ya yazdığı teselli metninde Yersiz keder ve acının gereksiz olduğunu anlattığında belki de en çok kendini yatıştırmak arzusundaydı. Babasını kaybettikten iki yıl sonra kendini Korsika'da bulmuştu ama yine de başına gelenlere filozofça karşı koymaya çalışıyordu. Annesine de aynısını yapmasını söylüyordu. Acı bizim için yeni değildir. O eskiden beri tanıdığımız bir düşmandır. Sıkıntı büyüdükçe cesaretlenmeli ve onunla çarpışmalıyız. Acıyı da ölçülü yaşamak gerekir. Abartıyla yaşanan bir acı, yaratılışın özüne yakışmaz. Acının suçu ortağı olma. Bu şekilde hissettiğin oranda değil, acıyla bağ kurduğun oranda üzülürsün. ıstırabın durmasını beklemek yerine, son noktayı koymak ve ıstırabın terk edeceği anı beklememek, acıyla olan ilişkiyi kopartmak soylu bir karaktere yakışır. Acınızı oyalamayın, onu yenin. Çoğu kez hayalimizde gerçekte olduğundan daha çok acı çekeriz. Ama ben de diyorum ki vaktinden önce mutsuz olma. Asıl zenginlik yeteri kadarına sahip olmaktır. Hayat yeteri kadarla anlamlıdır. Bir şeyin fazlasına sahip olmak değildir zenginlik. Maddi dünya kadar iç dünyada da ölçülü olmaktır. Yerinde durmayan, kendini oradan oraya atan huzursuz bir ruh, ancak durduğunda ve kendi kendisiyle kalabilmeyi başardığında atabilir üzerindeki hastalığı. Birbiri ardına farklı yemeklerin tadına bakmak pis boğaz bir mideye göredir. Yenilenlerin birbirinden farklı olması ve çeşitlilik göstermesi seni beslemez. Sadece mideni bozar. Yaşamda beslenecek bir öz bulmak ve o özün üzerine ilmek gerekir. Kitap okumak da buna dahildir. Fikirden fikire, türden türe savrulan bir zihin, konar göçer bir göçebeden farksız değildir. Sürekli yer değiştirmek huzursuzluk verir. Dengeli bir ruhun göstergesi bir yerde durması ve kendi kendine kalabilmesidir. Ruhunda kalıcı ve sağlam bir şeyler bırakmak istiyorsan ve bunlara çapa atarak uzun süre beslemek istiyorsan, dehası tartışılmaz olan yazarların fikirlerinde daha uzun zaman geçir. Her yerde olan hiçbir yerde değildir. Tüm yaşamını konar göçer geçiren insan misafirperverlik bulur. Ancak gerçek dostluk bulamaz. Yaşamın merkezinde denge vardır. İnsanın hayatın balını özümsemesi, değerli şeylerle zihnini ve ruhunu beslemesi gereklidir. Anlamak için durmayı savunur Seneca. Bir kitap okuduktan sonra durmak, deneyimlenen şeylerden sonra o anlayışla hemhal olmak ve bakmak içimizden geçip gidenlere. Bir hastayı iyi edecek ilaç bellidir ya da bir yarayı kapatacak merhem. Önüne gelen her şeyi tüketen, iz bırakmayan temaslarla yetinen, okuduğu kitabı özümsemeyi beklemeden başka kitaba sarılan, bir şeyle bağ kuracak kadar beklemeye tahammülü olmayan oburluk ve açgözlülüğün çaresi nedir? Zenginliğin sınırı ne olmalıdır diye sorarsan, öncelikle gerekli olana, Sonrasında yeteri kadarına sahip olmaktır. Doyuma ulaşmış bir yaşam kör isteklerden, zararlı alışkanlıklardan ve doyumsuz zevklerden azadedir. Zaten doyurulamayacak olanı doyurmanın peşinde koşmak bilgisizce yaşamaktır. Bilgisizce bir yaşam ise tatsız tuzsuzdur. İsteklerin sınırı elbette yoktur. Ancak hiçbir şey istemeden yaşamanın tatlılığı başkadır. İnsan şimdiden ne kadar çok şey kazandığını arkasında bıraktıklarına bakarak kavrayabilir. Gösteriş benden uzak olsun. Kaderin benim için hazırda beklettiği belirsizlikleri kendimden istemek varken neden kaderden bekleyeyim? Hem onları neden istemeliymişim? İnsanın kırılgan varoluşunu unutup servetle doldurayım diye mi? Çabalarım nereye varacak? Bak bugün benim son günüm. Son olmasa bile sona daha da yakın bir gün. Dengeli bir yaşam gerçek bulunmasıyla mümkündür. Gerçek yiğ ise insanın kendi özünden doğar. Kararlıdır ve ne istediğini bilir. Zayıf maden damarları toprağın yüzeyindedir. Asıl zengin damarlarsa daha derindedir. Ve kendini aralıksızca kazana cömertçe gösterir. Kaba kalabalığın hoşlandığı şeyler zayıf yüzeysel bir zevk verir insana. Zaten dışarıdan ısmarlanan her sevinç temelden noksandır. Ancak benim bahsettiğim seni yönlendirmeye gayret ettiğimse sağlamdır. İçine girdiğinde kendini sana ifşa etmeye de hazırdır. Seni mutlu edecek tek yolu seç. Dışından parlayanları, sana sunulan ya da senin tarafından temin edilebilir tüm şeyleri kenara at ve ayaklarının altında çiğne. Bakışlarını gerçek iyiye yönelt. Ve yalnızca kendi derinliklerinden gelinin tadını çıkar. Kendi derinliklerinden gelen ne demek dersen, kendin ve kendinin en iyi yanı demek. Onsuz bir şey yapamayacağımız şu kırılgan bedenimiz olmasa bile, onu vazgeçilmez bir şey olarak değil de önemli bir nesne olarak gör. O nesne bize kısa süreli pişmanlık verici zevkler sağlar. Ve kontrol edilmediğinde de acıya dönüşür. Yani şunu demek istiyorum... Zevk dizginlenmediğinde acı ve kederin uçurumundan aşağı yuvarlanır. Sınırları korumak da o işin iyi olduğuna yönelik inançtan daha zordur. Gerçek iyi yürekten istemekte bir sorun yoktur. Bana gerçek iyi nedir ve nereden çıkar diye soruyorsun. Anlatayım. Gerçeği iyi rahat bir vicdandan, yüce niyetlerden, doğru davranışlardan, talihin hediyelerini önemsememekten, Tek bir yolda akıp giden sakin bir yaşam tarzını benimsemekten doğar. Bir niyetten ötekine atlayan ya da rastgele birinden ötekine taşınan dengesiz ve tereddütlü olanlar nasıl sabit ve kalıcı bir şeye egemen olabilirler ki? Kendilerini niyetlerini ve gidişatını kontrol edenlerin sayısı pek azdır. Geri kalanlarsa nehirde sürüklenen nesneler gibi önlerine geleni süpürüp dururlar. Bunlardan bazısı durgun sularda tutulur. Bazısı da yavaşça taşınır. Bir kısmı sert akıntıda sürüklenirken bir kısmı da kıyıya vurur. Kimisi de bir girdaba kapılarak açık denizlere atılır. O zaman ne istediğimize karar verelim ve kararımızdan dönmeyelim. Her yerde olan hiçbir yerde değildir. Zevk uçurumun kenarındadır. Çizgiyi geçer sadece dönüşür. Zamanından önce ölüyorsun. Bazen zamanımız bizden çalınır ve başka insanlardır bu zaman hırsızları. Bazen de kendimizizdir zamanı boşa harcayarak tüketen. Oysa yapmamız gereken her bir saate sarılmaktır. Ancak böyle kazanabiliriz kendimizi. Bilge insan aynı zamanda zamanı iyi yöneten insandır. Yarını kontrol altında tutmanın tek yolu bugün içinden geçilen zamana el koymaktır. Elimizde olan tek şey her an kayıp giden, Uçucu ve tutulamayan zamandır. Peki içimizden birisi, malını, parasını yahut bir eşyasını bir başkasına verdiğinde kendini alacaklı sayarken, yerine konması asla mümkün olmayacak zamanı vermekte neden bu kadar cömert ve savurgandır? İnsan kötü günler için para biriktirir, mal biriktirir. Peki ya zamanı muhafaza etmeyi neden geçirmez aklından? Bazen zamanımız bizden çalınır. Bazen de zorla alınır, bazen de boş yere akar gider. Umursanmayan kayıp yüz kızartıcıdır. Yaşamımızın en büyük kısmı kötü iş yaparak, büyükçe bir kısmı hiç iş yapmayarak, tüm yaşamımız ise yapmamız gereken işlerden başkasını yaparak geçer. Hayata bakıp da bana zamana kıymet veren, gününün değerini bilen, her geçen gün ölüme biraz daha yaklaştığını sezen bir insan gösterebilir misiniz? Zannediyoruz ki ölüm bizden çok ötede, oysa yanılıyoruz. Ölümün büyük bir kısmı daha şimdiden geçip gitmiştir. Hayatımızın geri kalan kısmını ölüm çoktan ele geçirmiştir. Yaşamda tüketilen zaman deyince yaşamın kısıtlı olmadığını, ancak konu boşa harcadığımızı ifade eder Seneca. İyi düzenlenmiş bir hayat, büyük işlerin başarılması için yeterince vakit demektir. Ancak kim insan sarhoşlukla, Kimi tembellikle, kimi de sonu gelmez bir aşk gözlülükle tüketir yaşamı. Kimi kazanamayacağı savaşların cephelerinde çarpışır, kimi de başka yaşamları tehlikeye atar. Kimi kararsızlığından sürekli yeni bir planın ortasına atılır, kimi de aylaklıktan yolu bulamaz. Kaç gününün planladığın gibi geçtiğini, yüzünün doğal rengine ne zaman büründüğünü, ne zaman zihninin dinginleştiğini, şu hayatta neyi başardığını... Kendi kayıplarından habersizken kaç kişinin yaşamını yağmaladığını, manasız kederin, açgözlü arzunun, aptalca mutluluğun ayartıcı insanların yaşamından neler çaldığını, sen de sana kalanın ne kadar az olduğunu görmeye çalış. Anlayacaksın ki zamanından önce ölüyorsun. Hiçbir gün birbirinin aynı değildir. Her yeni gün hayatın yeni bir basamağıdır. Hayat tıpkı iç içe geçmiş çemberler gibidir. Ancak en dışta en büyük çember her şeyi çevreler. Bu en büyük çember doğduğumuz andan ölüme kadar giden zamanı kapsar. Hayat başladığı noktadan ilerler. Ne kadar hızlı gittiğinin haberini de vermeden gürültüsüzce devam eder yolculuğuna. Hiçbir şey onu geciktirmez. Ne bir buyruk ne de bir emir. İlk günden nasıl başladıysa yolculuğuna öylece devam eder. Ancak nihai son eninde sonunda bizi bulur. Hayatta geriye kalan, her yeni güne açtığımız gözlerle yaşamı kucaklamaktır. Korkuyla ölümden kaçmaya çalışmak değil, kendimizi onun geleceği günün gelişine sakince bırakmaktır. Dingin bir ruhla ve huzurla. Tanrı yarını bize bağışlarsa sevinçle karşılayalım onu. Yarını endişesiz bekleyen her şeyin ötesindeki mutluluğu ve huzurlu özgürlüğü bilir. Her sabaha yaşayacağımı yaşadım diyerek kuyananın başına talihin kuşları konmuştur. Nasıl ki yaşamayı tüm ömür boyu öğreniyorsak, ölmeyi de aynı şekilde öğrenmek gerek. Tanrılara doğru yol almak isteyen biri ne yapmalı? Sahip olduğum ne varsa ne hırsla koruyacağım ne de umarsızca dağıtacağım. Bana verilenden daha büyük bir şeye sahip olmam gerektiğine inanmayacağım. Yaptığım iyiliklerin sayısını ve ağırlığını değil, iyiliği yaptıklarımın verdiği kıymeti önemseyeceğim. Biri hak ettiği bir şey aldığında benim için asla pahalıya mal olmayacak. İnsanların fikirleri, yargıları için bir şey yapmayacağım. Her şeyi kendi bilincimle yapacağım. Bilincimden hareketle yaptığım her şeyin insanların göz önünde yapıldığına inanacağım. Yemenin ve içmenin tek sınırı doğamı devam ettirmek olacak karnımı doyurmak ve boşaltmak değil. Dostlarıma karşı hoşnut, düşmanlarıma nazik ve yumuşak davranacağım. Bana sorulmadan isteneni vereceğim ve ahlaken doğru olan istekler için her zaman hazır olacağım. Dünyayı vatanım, önümde arkamda tüm davranışlarımda ve sözlerimde hüküm sahibi olan tanrıları da onun yöneticileri olarak göreceğim. Doğa ruhumu geri aldığında ve usum onu serbest bıraktığında Vicdanımın ve emeklerimin iyi olduğuna, kendi özgürlüğüm dahil bir başkasının özgürlüğünü kısıtlamadığıma tanıklık ederek bu dünyadan ayrılacağım. Tüm bunları yapmaya niyetlenecek, isteyecek ve deneyecek biri tanrılar diyarına doğru yol alacaktır. Ulaşamasa bile onun için şöyle deneyecektir. Evet düştü ama yüce şeylere cüret etti. İnsan kusurlarını ancak bir başkasının yüzünde düzeltebilir der Seneca. İnsan insanın aynasıdır sözünü başka bir tabirle şu şekilde ifade eder. Fikrimce bir kişiye gereksinim duyuyoruz. Karakterimizi ölçebilmek için referans olarak alacağımız bir kişiye. Bir cetvel olamadan çarpık olan bir şeyi düzeltemezsin. Seneca, ruhunuzdaki çarpıklıkları düzeltmek için kendinize bir kişi seçin. O kişiyi her zaman gözünüzün önünde tutun. O hep sizi izliyormuş gibi yaşayın diyen Epikiros'u referans eder yine sözlerine. Ruh saygı duyacağı bir otorite seçmeli ve en gizli sırlarını bile yüceltmelidir. İnsan ancak böyle bir aynayla kendisine çeki düzen verebilir. Kendimize bakmaktansa başkalarını eleştirmek kimimiz için daha kolaydır. O, o sözü neden söyledi? Bir iki ne için şatafat içinde yaşıyor, diğeri neden bu denli şanslı? Seneca bu durumu her tarafı yara bere içinde olan insanın başkalarının sivilcelerine bakmasına benzetir ve sorar. Niçin başkalarına odaklanmak yerine sizi içinizden alev alev saran kendi kötülüklerinize odaklanmıyorsunuz? Kendi durumunuz hakkında yeterince bilginiz olmasa da insani ilişkiler daha iyi insanları paylaşma patavatsızlığına ayıracağınız kadar boş vakit bulabileceğiniz bir noktaya ulaşamamıştır. İnsan yararına girişilen her uğraş övgüye değerdir. Sonucu başarısız olsa bile büyük işlere girişen her insan saygıyı hak eder. Alaya alınmayı değil. Yüksek bir zirveye tırmanabilme cesaretini gösteren biri, tüm zorluklar aynı dirençle katlanabilme gücüne de sahiptir. Ölüme karşı takındığı tavrı şansa taleye karşı da takınır. Bu onun ilkesidir. İnsan kendini ölümü hor görmeye alıştırmalıdır. Şüphesiz ölüm düşüncesinin hepimizin ruhunu ürküten bir yanı vardır. Ancak ölüm tüm yaşamı almaz elimizden, sadece ara verir. Sonra geri dönüş vardır. Kışın ardından tekrar gelen yazın, geceyi kovan gündüzün doğması gibi. Aklın getirdiği sükunet de ölüm korkusunu kovacaktır. Zorunluluklardan kaçılamaz ama onlar yenilebilir. Ölüm geldiğinde onun yüzüne tıpkı bana uzakken sadece onun adını duyduğum andaki gibi bir soğuk karnılıkla bakacağım. Zihnimi ve bedenimi ne kadar zor olursa olsun güçlü tutarak zorluklara katlanacağım. Var olsun ya da olmasın servete her zaman eşit mesafede duracağım. Ne benden uzakta olmasına üzülecek ne de yanı başımda durduğunda şımaracağım. Talihe ve onun gelip gitmelerini aldırış etmeyeceğim. Tüm topraklar benim... Benim topraklarımda herkesinmiş gibi göreceğim. Başkaları için doğduğumu bilerek ve bunu bana sağladığı için doğaya şükrederek yaşayacağım. Zira doğa benim çıkarlarıma daha iyi bir şekilde nasıl hizmet edebilirdi? Niçin başkalarının erdemlerine kara çalmak yerine sizi ele geçiren ve içinizden alevlenen kendi kötülüklerinize bakmıyorsunuz? Gerçek iyi insan anka kuşu gibi nadiren dünyaya gelir. Büyük şeyler seyrek yaratılır. Paha biçilmez değerleri daha da iyi anlaşılsın diye. Gerçek özgürlüğe ulaşmak için felsefenin kölesi olmalısınız. Köle Epiktetos, imparator Marcus Aurelius ve devlet adamı Seneca. Stoa felsefesinin üç önde gelen ismi. Her birinin eşsiz yaşamı gizli yazdıklarının satır aralarında ancak temelde önerdikleri aynı Diğerlerinin aksine parlak ve inişli çıkışlı bir yaşam süren Seneca'nın ortaya koyduğu felsefenin farklı bir tarafta durduğunu söylemek pek de yanlış olmaz. Seneca'nın inşa ettiği felsefe kendi yaşamından derin izler taşır. Bir anlamda devingendir, bazen kafa karıştırır. Kendini siyasete verdiği ve avukatlık yaptığı dönemde de bu devinge nüslup hakimdir. Tezatlarla dolu zekice kurulmuş çelişkili cümleler ve imalı bir anlatım onun sıkça başvurduğu bir yoldur ve bunda da oldukça başarılıdır. Sürgün yıllarında imparatora yazdığı mektupla af dilemesi pek çok felsefeci tarafından eleştirilmiştir. Ancak tüm bu devinim içinde, Seneca'nın Suta felsefesinin temel değerlerinin iplerini elinden bırakmadığı da aşikardır. 2000 yılın ardından bugün hala Suta felsefesinin temel izleklerinden birisi olması da bunun kanıtıdır. Devlet adamlığı ve felsefe arasında gidip geldiği yaşamında her çıkmaza sürüklendiğinde teselli felsefede bulmuştur Seneca. Ne çektiyse de saraydan çekmiştir. Sürgün yıllarında, imparatorun deliliğini yatıştırma çabasında, Dostlarını ve annesini tesellide hep felsefeye başvurmuştur. Hem kendini hem başkalarını hem de devleti yönetmek için elini hep felsefenin derin sularına daldırmıştır. Seneca'ya göre felsefe kendini onun kucağına bırakanın isteklerini ertelemez ve özgürleştirir. Felsefeye köle olmak demek gerçek özgürlüktür. Felsefe insana kimsenin doğrudan ve apaçık vermediği öğütleri verir. Bunu da çok sözle değil etkili olanlarla yapar. Toprağa düşen minik bir tohumun uygun koşullar sağlandığında filiz vermesi gibi az sözde uygun ruhla buluştuğunda tutunur ve verimli fikirler üretir. Neden kimse hatalarını itiraf etmez? Çünkü hala onlara sıkı sıkıya tutunurlar da ondan. Sadece uyuyanlar rüyalarını anlatabilir. Benzer şekilde hatalarını itiraf etmek de aklı başına devşirmenin bir belirtisidir. Uyanalım o halde, hatalarımızı düzeltmek için açalım gözlerimizi. Bizi uyuduğumuz derin uykudan uyandıracak tek şey felsefedir. Bizi harekete geçirecek tek güç odur. Kendini tamamen felsefeye ada, sen ona layıksın o da sana, atılın birbirinizin kollarına. Felsefeyle uğraşı gelip geçici olmamalıdır. O yaşamın dümeninde oturmalıdır. Günlük rutin içinde bir şeyleri yetiştirmek için oradan oraya koşarız. Ancak sadece hasta olduğumuzda durur ve işlerimizle aramıza mesafe koyarız. Nedir muradımız? İyileşmek. Peki yaşam akıp giderken hastalanan ruhumuzu neyle tedavi edeceğiz? Hangi ilaçtan medet umacağız? Tabii ki felsefeden. Felsefe kendi krallığında sürdürür saltanatını. Kendi zamanını kendi belirler ve randevu beklemez. Boş zamanların meşgalesi değildir. Her günün konusudur, düzenli bir çalışmadır ve her an hazır olmanı ister. Bilgeliği öğrenmeyen biri yaşama katlanamaz. Mutlu bir yaşam ancak yetkin bir bilgeliği erişmekle mümkündür. Bunun için her gün üzerine düşünerek bilgeliği güçlendirmek ve sindirmek gerekir. İnsan sürekli kendini tartmalı, her yanını araştırmalı ve gözlemlemelidir. Ruhu kalıba dökmenin yolu da felsefeden geçer. Felsefe ile insan yaşantısını düzenler, eylemlerini iyi niyetle yoluna koyar. Dalgaların arasındaki gemiye yol verir. Felsefe olmadan limana varmak mümkün değildir. Diyelim ki kader değiştirilemez yasalarla bizi bağladı ya da Tanrı evrendeki her şeyi düzenledi veya hutta talih insanların hallerini birer harabeye çevirdi. Bizi yine de koruyacak olan şey felsefedir. Felsefe bizi Tanrı'ya tatlılıkla teslim olmaya ve kadere başımız dik bir halde uymaya yönlendirecek ve Tanrı'yı nasıl izleyeceğimizi, talihe nasıl katlanacağımızı gösterecek. Eğer takdir ilahinin içerisinde değiştirilemeyen hükümler ağıyla örüldüysek ya da beklenmeyen ve umulmayanın merhametine kaldıysak neyi değiştirebiliriz ki? Sözü yine seni uyarmaya ve cesaretlendirmeye getiriyorum. Ruhsal coşkunun ateşini söndürme, ruhunun eğilimi yerleşik bir hale gelinceye dek çabana tutunmayı sürdür ve temelini sağlamlaştır. Sorguladığı konularla ilgili çelişkiye düşenler için tutunacak bir de dal uzatmıştır. O dal sakinlikle, korkudan uzak bir şekilde salınması gereken bir ruh haline sahip olmaktır. Bu kadar felsefeyle uğraşıyor ama nasıl bu kadar varlıklı olabiliyor? Serveti küçümsüyor ama neden kendisinin malı mülkü var? Bu tarz bir yaşamın küçümsenmeye değer olduğunu söylerken neden öyle yaşıyor? Sağlığın küçümsenmesini gerektiğini söylüyorsa neden kendisine dikkat edip onu en iyi şekilde muhafaza etmeye çalışıyor? Sürgünün anlamsız bir kelime olduğunu söylerken neden yer değiştirmenin kötü bir şey olmadığını ifade ediyor ve neden yapabildiği müddetçe doğduğu topraklarda yaşlanmaya gayret ediyor? Uzun yaşamın ve kısa yaşamın arkasında hiçbir fark yoktur derken niçin bir engel çıkmadıkça ömrünü uzatıyor ve uzun yaşamında huzurla gücünü korumaya devam ediyor? O elbette bu şeylerin küçümsenmesi gerektiğini söylüyor. Ancak onlara sahip olmamayı değil, onlara endişeyle sahip olmamayı kastediyor. Onları kendi adına reddetmiyor ancak bunlar kendisinden uzaklaştığında güvenle yoluna devam ediyor. Neden başkalarıyla ilgileniyorsun? Sen kendi kendini açtın. Şimdi ise sen de aşamayacağın bir sınır çiz kendine. Felsefe yaşamın dümeninde oturur. Gladyatör kararını arenada da verir. Gösterişli ve bozuk arayışlardan uzaklaşman gerektiğini anlamışsın anlamasını ama hala nasıl başaracağını soruyorsun bana. Bazı şeyler vardır ki ancak o kişi hali hazırda seninleyken gösterebilir. Hekim hastanın nabzını hissetmeden ne yiyeceğinin ya da banyo saatlerinin reçetesini yazamaz. Gladiatör kararını arenada verir diye eski bir söz vardır. Rakibini dikkatle izlerken karşısındakinin bir bakışı, elinin bir hareketi hatta bedeninin hafifçe bükülmesi onun için bir uyarıdır. Uzak bir mesafeden bir planın nasıl ve ne zaman yola konulacağı öğütlenemez. Ancak gerçek durumla temas ederek karar vermek gerekir. Sadece yan yana olmak da yetmez. Anlık fırsattan yararlanmak için zihnen uyanık olmak da gerekir. Gereğini yap ve fırsatını gözden kaçırma. Yakalayınca da gözlerinin içine bak ve tüm enerjinle, gücünle kendini bu göreve ada. Ama şimdi sana önereceğim şeyi de iyice dinle. Bana göre sürdürdüğün yaşamdan ya da tüm yaşamdan çekip gitmelisin. Yine aynı şekilde önereceğim ki yumuşak bir yolla ayrılmalısın buralardan. Acemice bağlandığın alışkanlıklarını gevşet ve çöz. Uzaklaşmanın başka bir yolunu bulamazsan da kesat onları. Bir kez düşmektense hep asılı kalmayı tercih edecek kadar yüreksiz kimse yoktur yeryüzünde. Epikuros insan her şeyi yerinde ve zamanında denemeli der ve ekler. Ama çoktandır beklenen zamanı gelince de onu kaçırmamalı. Kaçmayı tasarlayana uykuyu yasaklar. Zamanı gelince de ağırdan almazsak en zorlu sınanmalardan güvenle geçerek kurtuluşa varacağımızı umut eder. Mektubuma yine kırılacak olan mührü koymanın vakti geldi. Yine asil sözlerle her zamanki hediyesiyle gelsin. Hiç kimseler Epikuros, bu dünyayı doğduğundan başka türlü terk etmez. Doğru değil bu. Bizler dünyayı doğduğumuzdan daha kötü bir durumda terk ederiz. Ancak bu doğanın değil bizim suçumuzdur. Doğa bizi paylayabilse dile gelip şöyle derdi. Bu ne demek? Seni arzulardan ve korkulardan azade bir şekilde dünyaya getirdim. Batı inançların, ihanetlerin ve lanetlerin olmadığı bu yere bıraktım. Nasıl geldiysen öyle bitir yaşamını. Doğduğu andaki gibi özgürce bu dünyadan göçebilen insan bilgelin sırrına erişmiştir.